Kendi canibinden pek büyük bir mükafat verir. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nice olur. Küfredenlerle o peygambere asi olanlar o gün hak ile yeksan edilselerdi de Allah'tan bir sözü gizlememiş olsalardı temennisinde bulunacaktır.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 Allah yeter Hakiki yardımcı olarak da Allah yeter Yahudi olanlardan Kimi kelimeleri Allah tarafından konuldukları Yerlerinden kaldırıp değiştirirler Dillerini Eyerek bükerek Dine de saldırarak Sana derler ki Dinledik isyan ettik İşit işitmez olası Ra -ina.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 Kendisine eş tanınmasını bağışlamaz. Ondan başkasını dileyici kimseler için bağışlar. Kim Allah'a eş tutarsa muhakkak pek büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? Öyle değil. Allah kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlar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 Allah'ın fazlu kereminden insanlara verdiği şeylere karşı haset mi ediyorlar? Biz hakikat İbrahim hanedanına da kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir mülk de bahşettik. İşte onlardan kimi ona iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Çılgın bir ateş olarak cehennem yeter.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 inkar etmeleriyle emrolundukları halde yine tağutun huzurunda muhakeme olunmalarını isterler. Şeytan da onları uzak bir sapkınlıkla büsbütün sapıtmak ister. Değerli dinleyenler, tağut birçok anlama gelmektedir. Tağut, sihirbaz, kahin, gaybden haber veren, put, insanları isyana ve Allah'ın hükmünü tanımamaya sevk edenler ve şeytan anlamına gelmektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Onlara Allah'ın indirdiği hakeme Kur'an-ı Kerim'e ve o peygambere gelin denilince gördün ya münafıklar senden çekindikçe çekiniyorlar. Önceden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 Onlara kendilerine dair çok müessir sözler söyle. Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik. Onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah'tan bağışlanma dileselerdi, onlara peygamber de bağışlanma isteği verseydi elbette Allah'ı tövbeleri hakkıyla kabul edici,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 Dost doğru namazı kılın zekatı verin denilen kimselere bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine muharebe yazılınca içlerinden bir zümre insanlardan Allah'tan korkar gibi hatta daha şiddetli bir korkuyla korkuyorlar. Onlar ey Rabbimiz üzerimize şu muharebeyi niye yazdın bizi yakın bir zamana kadar geciktirmeli değil miydin dediler.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 bu Allah katındandır derler. Şayet onlara bir fenalık dokunursa bu senin katındandır derler. De ki hepsi Allah tarafındandır. Böyleyken onlara o kavme ne oluyor ki hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak da Allah yeter. Değerli dinleyenler, Ayette geçen, De ki, hepsi Allah tarafındandır cümlesiyle ilgili olarak, 63. dipnotta şöyle denilmektedir. İyilik de, fenalık da Allah'ın yarattığı şeylerdendir. Size gelen iyilik de, fenalık da, yani hayır da, şer de Allah'tandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Yani Allah'ın sana lütfu ihsanıdır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Yani senin amelinin bir karşılığı ve intikamıdır. Kişiye gelen her iyilik Allah'tandır. Fenalığın sebebi de kulun yaptığı amellerinden dolayı bizzat kendisidir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Kim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 onu verirler. Halbuki bunu peygambere ve onlardan emir sahiplerine döndürmüş, onlara müracaat etmiş olsalardı o haberi arayıp yayanlar bunu elbet onlardan öğrenirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki lütfu inayeti ve esirgemesi olmasaydı birazınız müstesna olmak üzere muhakkak ki şeytana uymuş gitmiştiniz. Artık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 Kim de kötü bir şefaatle şefaatte bulunursa ondan kendisine bir pay vardır. Allah her şeye hakkıyla kadir ve nazırdır. Bir selamla selamlandığınız vakit siz ondan daha güzeliyle selamı alın veya onu aynısıyla karşılayın. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını hakkıyla arıyandır.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 apaçık bir hüccet ve salaiyet verdik. Değerli dinleyenler, bu ayetle ilgili olarak şöyle denilmektedir. Sizin yanınızda olduğunda sizden, kavimlerinin yanında olduklarında onlardan gözükmek suretiyle, iki tarafı da idareye çalışan münafıklar ki, bunlar fitnenin kaynağı kabul edilirler. Ama neticede rüzgar ekip fırtına biçen yine onlar olurlar. Bu zümre sonunda her iki tarafında güvenini yitirir. İslam'a dönüp barış teklif etmezlerse düşman ilan edilirler. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Bir müminin diğer bir mümini yanlışlık eseri olmayarak öldürmesi yakışmaz. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse mümin bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi lazımdır. Meğer ki onlar o diyeti sadaka olarak bağışlamış olsunlar. Eğer öldürülen mümin olmakla beraber size düşman bir kavimdense, o zaman öldürenin mümin bir köle azat etmesi lazımdır. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir kavimdense, o vakit mirasçılarına bir diyet vermek ve bir de mümin bir köle azat etmek gerektir. Kim bunları bulamazsa, bulmaktan acizse, Allah tarafından tövbesinin kabulü için birbiri ardınca iki ay oruç tutması icap eder. Allah her şeyi bilendir. Gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası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 Allah yolunda mallarıyla ile canlarıyla ile savaşanlar bir olamaz. Allah mallarıyla ile canlarıyla ile savaşanları derece itibariyle oturanlardan çok üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Fakat Allah savaşanlara oturanların üstünde daha büyük bir ecir vermiştir. Kendi canibinden dereceler, mağfiret ve esirgeme vermiştir. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Öz nefislerinin zalimleri olarak canlarını alacağı kimselere melekler derler ki, ne işteydiniz? Onlar, biz yeryüzünde aciz kimselerdik derler. Melekler de Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de orada hicret değdiniz ya derler. İşte onlar. Onların barınakları cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zaf ve acz içinde bırakılıp da hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicrete bir yol bulamayanlar müstesna. İşte onlar Allah'ın onları affedeceğini umabilirler.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 Hainlere bir müdafacı olma Ve Allah'tan mağfiret iste Çünkü Allah çok bağışlayıcı Çok esirgeyicidir Nefislerine hainlik etmiş kimselerden yana mücadele etme Çünkü Allah hainlikte ileri gitmiş günahkarları sevmez İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı sözü geceliğin konuşup düzdükleri zamanda o beraberlerindeydi. Allah'ın ilmi yapacakları her şeyi kuşatıcıdır.